Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, gayrimüslim komşularımıza karşı görevlerimiz nelerdir? Onların yılbaşlarını kutlayabilir miyiz diye sormuş. Şimdi tabii komşuluk hukuku aslında müslüm, gayrimüslim Ayrımı yapmadan e, dikkate alınması gereken haklardandır. Tabii müminler, Müslümanlar arasında dayanışma, tesanübü tabii farklı bir takım özellikler gerektirebilir ama gayrimüslim olan komşularımıza da özellikle ilgilenmek, e, onlara İslam'ı sevdirmek, İslam'ı ısındırmak, hidayetine vesile olmak gibi bir takım e, görevlerimiz de bulunduğu için onlara daha da fazla ilgi göstermek, ilgilenmek gerekebilir. O yüzden ecdadımız tarih boyunca aslında gayrimüslim komşuluk hukukuna da riayet etmiş ve bunun çok güzel örnekleri görülmüş. Mesela bunun örneklerinden birisi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'dir. İstanbul'a geldiği zaman Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri bitişinde Hristiyan, gayrimüslim bir komşu komşusu varmış. Çok iyi komşuluk ilişkileri, birbirinin halini hatırını sorma, yardımlaşma anlamında devam ederken, tabi aradan yıllar geçmiş, Aziz Mahmutay Hazretleri onları İslam'a davet etmede ileride gitmiyor. Yani kendiliğinden gönülleri ısınsın, sevsin, İslam'a İslam gelsinler diye elbet arzu ediyor, dua ediyor. Ama e, açık açık da kendilerine bir baskı vesaire de yapmıyor. Neyse bir gün Cuma günü. Kuşluk vakti e, çıkmış evden Azmi Muhammed Tayyip Hazretleri. Tesadüfen komşu da çıkmış. De, selamlaşmanın arkasından beraber e, nereye gidiyorsun komşu demiş Hristiyan komşusu. İşte cuma namazına demiş erkence gidiyorum Sultanahmet Camisi veya bulunduğu camisine. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben de demiş e, kiliseye gideceğim, papaz efendiyle görüşeceğim. Bazı günahlar birikti, onları görüşeceğim demiş onun için Aziz Muhammed Hazretleri artık komşusunun irşat zamanının geldiğini düşünmüş. Onunla gerçeği konuşmanın zamanı geldiğini düşünmüş. Ya komşu demiş, e, biz yıllardır bak burada bir, birlikte yaşıyoruz, komşuyuz, görüşüyoruz ama e, siz demiş, bak biraz sonra kilise yoluna döneceksin, ben cami yoluna döneceğim. Ya caminin yolu doğru ya kilisenin yolu doğru demiş. İki doğru bir arada olmaz. Bunların biri doğru biri yanlış Şimdi ben demiş sana, sana camin yolu doğru Cuma namazına camiye gel desem Sen de ben de kilisenin yolu doğru diyorum Doğrudur diyorum Diyeceksin Ya da onu öyle görüyorsun Benim e, gönlüme demiş Şöyle bir çözüm geliyor e, Bu akşam demiş isterseniz bir boy abdesti alalım İnandığımız yüce Allah'a Dua edelim demiş Yatmadan önce ya Rabbi bu iki yoldan hangisi doğruysa caminin yolu mu doğru kilisenin yolu mu doğru Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yol mu doğru İncil'in gösterdiği bugünkü İncil'in gösterdiği yol mu bu konuda Ya Rabbi hangisi doğruysa onu bana nasip et buna bir işaret bir alamet gerekiyorsa bir işaret alamet göster diye Allah'a dua edelim böyle yatalım demiş ne dersin demiş konuştuna mantıklı demiş doğru dediğiniz ...hakikaten iki doğru bir arada olmaz. Ya caminin siz haklısınız ya biz haklıyız demiş. Bu işin ortası yok demiş. O da akşam böyle yapalım demiş. Hakikaten kizi de boy abdestiyle yatmışlar. Azma Muhammed Hazretleri ya Rabbi ben demiş kendi yolumun hak yok olduğunu biliyorum demiş. Kur'an peygamberimizin demiş. Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu, cami yolunun hak yol olduğunu biliyorum. Ne olur komşuma hidayet nasip eyle diye dua etmiş. Komşusuna gelince komşu da aynı niyetle yatmış. Gece ilerlemiş, gece ilerleyen saatlerinde kapı çalmış. Rüyasında mı görüyor, gerçekten açıktan mı geliyor, görüyor, kalkmış. Kapıyı açmış, bakmış, nur yüzlü birisi. Adeta ev aydınlanmış. Ben demiş, son peygamber Muhammed Mustafa'yım. Size hak dini, gerçek Allah yolunu talim, tebliğ için geldim. Evet siz demiş Hristiyansınız. İsa bir peygamberdir demiş. Benden özellikle peygamberdir yalnız demiş. Birçok peygamberler de geldi geçti demiş daha önce. Ancak son peygamberlerine Yüce Allah beni görevlendirdi. Kur'an-ı Kerim'i verdi bana vahiy olarak. Onun için komşun Aziz Mahmud Hüdayi'nin yolu hak yoldur, doğru yoldur. Bundan sonrası sana onlar öğretirler demiş. Azma Mahmud de sana bundan sonrası öğretir. Müsaade peygamberimiz ayrılmış. Tabi bu arada bakmış hanımı da kalkmış, hanımı da dinlemiş bu kısımları. Tabi gözyaşları içinde bunlar çok etkilenmişler. Artık bunu uykuda mı yaşadılar, uyanıkken mi gerçekten de. Yani Allah Resulü girdi evimize diyor, şu divana oturdu. Ben yanındaydım, hanımım da falan, burada izliyordu diyor daha sonra komşusu. Ama bunu gerçekten nasıl yaşadığını tam açıklayamıyor. Ve tabi büyük bir heyecan. Hemen abdestlerini almışlar, bakmışlar. Daha önce bildikleri, gördükleri kadarıyla hanımıyla. Hemen demişler, şeyle, komşumuzla görüşelim. Neyse, o sabah kuşluk vaktinde Aziz Muhammed Hazretleri evden çıkarken hemen bunlar da çıkmışlar ve demişler bu gece olanlar oldu. Ne oldu demiş Aziz Muhammed Hazretleri. Ahır zaman peygamber evimizde teşrif etti ve bize İslam'ı tebliğ etti. Senin hak yol üzere olduğunu, cami yolun hak yolu olduğunu bildirdi. Bundan sonrasını Azim Mahmud Hüdayi size öğretir dedi. Ne olur İslam'ın e, esaslarını bize öğretin demiş. Onun üzerine işte inanç akide esaslarını ve diğer yapması gerekenleri Azim Mahmud Hazretleri komşusuna e, hanımına açıklamış. ve Müslümanca komşuluklar ondan sonra devam devam edip gelmiş. Şimdi buna benzer Tabii ki gerçekten çok iyi komşuluklar onlarla yaşanmış. Birçok şehirlerde Hristiyan mahalleleri, mahalleleri varmış Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Aslında bunlar İstiklal Harbi sırasında yeni dönemde çoğu göç etmek suretiyle şehirlerden ayrılmışlar. Ve eski komşuluklar Osmanlı döneminde çok daha güzel bir şekilde devam etmiş. Onun için mesela komşu hukuku açısından nafile tasadduklar diyelim, yardımlaşmalar yapılır denmiş. Her çeşitli yardımı komşu, el kitap olan Hristiyan veya komşuya Müslüman yapabilir. Para yardım olur fakir düştüyse, gıda yardım olur, giyim eşyası yardım olabilir. Ondan sonra e, mesela diyelim kurban kesti, kurban etlerinden e, Hristiyan veya Yahudi komşulara verilir denmiş. Adak kurbanı kestik, onun etinden de verilir. ...ve diğer hediyeleşmeler... Düğün, ...düğün yaptı diyelim... ...düğün hediyesi götürdük mesela... ...o bize getirdi... ...dolayısıyla onun bir cemiyeti var... ...cemiyetine katıldık... ...o da bizim cemiyetimize geldi katıldı... ...nikah merasimine... ...düğün cemiyetimize... ...hiçbir şey gerekmez... ...gelir gidilir... ...diğer yandan bunun bir adım daha ilerisi... ...bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de... ...üytü liktab-ı min kablüküm ayet-i kerimesinde eee el-kitaptan kendi kitap dinlerinde de muhsan olanlar buruyor cenabı iffetli yaşamak durumunda olan hanımlar ile evlenmek hul uhulleleküm helal kılındı buyruluyor. Yani el-kitap kadını evlenmek Müslüman bir erkeğe helal kılınmış. Ve evlendikten sonra da ömür boyu Hristiyan olarak kalabilir hanımefendi o evde. Veya Yahudi olarak kalabilir. Musevi olarak hayatını idame ettirebilir. Dolayısıyla İslam'a girmeye zorlanamaz ama girerse o alülala elbette o ümitle zaten izin verildi de söyleniyor. Yani erkek, kocası hanımı üzerine etkili olur. Dolayısıyla zaman içinde hanımı da Müslüman olur. Nesli de zaten Müslüman olarak devam edeceği için Müslüman böylece fert kazanmış olur diye değerlendirilmiş. Dolayısıyla ömür boyu ehli kitaptan kalan böyle bir hanımla Erken evliği devam edebileceğine göre, İslam'a göre, o hanımın tabii ki annesi var, babası var, hısma akrabası var. Onlarla ilişkiler devam edecek. Gelip gidecekler haliyle. Birden sıraya rahim kesilsin diyemezsiniz. Elbette anne baba tarafına da gidecek hanım. Ee, amcasıyla, dayısıyla, yakın akrabası, halasıyla da görüşecek. Görüşme hakları var. Yerine göre onlar da gelecekler. Aile ve komşuluk ilişkileri bu defa kendi hanımımızın vasıtasıyla, eşimiz vasıtasıyla Hristiyan olan kayınpederimiz, valdemiz aracılığıyla daha yakından devam etmiş olacak. Ve ilişkiler sile Rahim anlamında devam edip gidecek. Yani buna benzer e, haklar e, Müslümanlar arasında devam ettiği gibi onlarla da devam ediyor. ilgilenmek anlamında, ziyaretleşme anlamında, hediyeleşme belki onlarla olan düğün cemiyetlerinde ve diğer bir takım konularda e, irtibatın kesilmemesi anlamında e, ilişkiler tam olarak devam etmiş oluyor. Yani elhamdülillah İslam evrensel bir din tabii ki. Bütün dünya üzerinde her ülkeyle, her milletle komşuluk ilişkilerinde e, ve diğer münasebetlerde çok makul olan, maruf olan esasları ortaya koymuş. Son bir din. Başka bir kardeşimiz ee, hocam diyor İsviçre'de yaptığımız birikimlerimizi e, bu ülkenin bankalarını değerlendirebilir miyiz diye sormuş. Şimdi tabii bizim e, bu gibi ülkeler için Batı ülkeler için bu Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, için, e, İngiltere için de geçerli. Eğer orada tabii ki bir İslami banka varsa, İslami Finans Kurumu diyelim, oraya yatırmak elbette daha Efen olur, orası kazanır, orası güçlenir diye düşünmemiz lazım. Tabi onların verdiğiyle efendim, faizli bankar arasında fark var denebiliyor. Biraz fark olabilir tabii ki. Yani tam kuruşuna kadar denk gelmez ama onlarla olan böyle bir ilişki daha bereketli olur dememiz lazım. Eğer faizsiz bankacılık varsa o ülkede belde de onu tercih etme gerekir. Eğer böyle bir durum yoksa o zaman oranın bankasına muhafaza için yatırdık diyelim paramızı. 50 bin, 100 bin euromuz var İsviçre bankasında. Dolayısıyla faiz meydana gelmiş. Bir yıl sonra diyelim. 100 bin euroya atıyorum 5 bin euro faiz tahakkuk etmiş durumda. Bunu alalım almayalım. Tabi bunu oraya yatırmak zorunda kaldık biz. Hırsızlığa karşı. Bu parayı muhafaza amacıyla yatırdık ve buna faiz tahakkuk etmiş. Şimdi iki imama göre, i̇mam Azam'la İmam, Azam İmam Muhammed'e göre bu şekilde gayrimüslim ülkede gayrimüslimlerin bankasına yatırılan paradan meydana gelen faiz tahakkuk ettiyse ki etmiş durumda bu arada bırakılmaz alınır demiş iki imam. Çünkü e, Daül Harp'te ya da gayrimüslim ülkede bir Müslüman o gayrimüslimlerden alacaklı durumdaysa, lehine bir alacak hakkı meydana geldiyse faiz kapsamına da girse, kumar çeşitine girse şarap veya domuz eti satışından bile kaynaklansa bunu Müslüman gayrimüslimde bırakmak yerine alır dermiş. Fakat biz bunu uç noktalarda tabii düşünme gerektiğini de söylüyoruz. Mesela şöyle diyelim, madem böyle bir durum var ben şarap fabrikası kurayım diyemez bir Müslüman. Veya efendim marketime şarap koyayım, şarap satayım dememeli. Veya domuz eti çiftliği kurayım, domuz eti kasaba açayım dememeli. Ve daha meşru, İslam'a göre de meşru işleri düşünmelidir. Fakat uç noktalarda bu gibi durumlara karşılaşırsa ne olur? Biz ilgilendiren tarafı bu. Mesela şöyle diyelim. Bir gayrimüslimde alacağımız var. Hollanda'da, Almanya'da neyse. İcra yoluyla gittik mağazasına. E, Mahzende e, halis şaraplar var mesela. 100 bin yürü alacağımız var. O firmada. E, i̇cra yoluyla mallarına el koyduk. Ama meşru olmayan mallar, şarap türü mesela, değerli ilişkiler var. Hülasa oranın icrası eliyle bunlar satılıyor. 100 bin euro paramızı bu yola kurtarıyoruz diyelim. Bu caizdir diyebiliyoruz uç noktada. Paramızı alacağımızı kurtarmak için ee, ancak bu çare önümüzde var. Bunu kullanabiliyoruz. Mesela bir yıllar önce, birkaç yıl önce e, Paris'ten meclisi telefon etmişti. Hocam dedi, biz 18 yıldır buradayız. E, faize bulaşmayalım diye hala ev alamadık, almadık. Kira evlerindeyiz. Fakat burada çok cazip krediler var, mesken kredisi. Bunu kullanan arkadaşlarımız ev sahibi oldular. Villa sahibi oldular, olma kızını daire aldılar. 13-15 yılda, 20 yılda ödenen çok cazip kredilerle bunu yaptılar. Şimdi yeni bir imkan çıktı dedi. 200 bin frank kredi veriyormuş. Bunun %8 faizi varmış. %2'sini hazine bağış olarak karşılıyormuş. %6 yıllık olmak üzere, 13-15 yılda ödenmek üzere mesken almak şartıyla bir kredi imkanı doğdu. Bunu alabilir miyiz diye sordu. Kısaca bunun da dedi, yapacağımız şeyi de söyleyeyim. Paris'in uygun bir semtinde dedi, 4 katlı bir bananın pazarlığını yaptık, 200 bin franka. Giriş katında bahçeyi de kullanmak üzere kendimiz bedava oturduğumuz zaman 3 katı kirayı verince 13-15 yıla yayılan taksitleri kira fazlasıyla karşılıyor dedi. Yani bizden 5 kuruş para çıkmadan hem de giriş katında kendimiz bedava oturmak şartıyla böyle bir mesken edilme imkanı doğdu dedi. Şimdi burada dikkat edilirse şeyin çok Müslüman'ın çok lehine olan bir imkan meydana gelmiş durumda. Dolayısıyla biz iki imama göre girebilirsiniz dedik. İmama Azam'la İmam, Azam İmam Muhammed'in fetvasına göre gayrimüslim ülkede onların onlardan Müslüman'ın lehine bir hak meydana gelince avantajlı istifadeli bir hak varsa bundan istifade etme imkanı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bunun gibi uç noktalarda e, lehimize bir takım imkanlar varsa ev edinmede, araba edinmede ve ticaretimiz geliştirmede mümkünse yalnız tabii faizsiz bankacılık anlamında e, bu gibi meskenimizi o yolla da alabiliyorsak ve yakın ufak tefek farklar olsa bile e, alabiliyorsak onu tercih etmemiz de gerekiyor. Başka bir kardeşimiz Karşılık rıza ile birbirine e, birisine yalnızca murabaha ve katılım bankasında kullanması ve tahsil etmemesi üzere hatır çeki verdim. Ancak çekleri rıza dışında çekit tahsil etti. Faizli kredi aldı ve 6-7 ay sonra ödeyecek. Bu durumda vade farkı veya ceza alınabilir mi diye sormuş. Şimdi e, murabaha ve katılım bankasında kullanması şartıyla bu parayı verdiğini söylüyor. Hatır çeki daha doğrusu. E, hatır çeki vermiş. Hatır çeki e, sırf hatır için tabii. Kendi borcu olmadığı halde sanki diyelim e, 10 bin euro borcu 10 bin lira borcu varmış gibi çek veriyor. 3 ay sonra ödenmek üzere. Bu çeki karşı taraf e, mal alırken kullanması gerekiyor ama gitmiş bir sefer bankada kırdırmış bunu. Yani on bin lirayı ertesi gün hemen gitmiş bankadan almış. Tabii dokuz bin beş yüz lira olarak belki aldı. Çek kırdırma dediğimiz hadise yoluyla tabii faize bulaşmış oluyor. Bildiğimiz gibi borçlu alacaklı arasında e, alacaklı e, erken ödeme sebebiyle indirim yapabilir. Hiç bu çek kırdırma sayılmaz ama üçüncü bir şahıs veya bankaya devreye, devreye girerse zaten bu sözü edilen hatır çeki. Yani gerçek borç da değil kardeşimiz borçlu değil. Hatır için vermiş 10 bin lira. 3 ay sonra ödenmek üzere. İşte çek borcun var bu kardeşimize demiş Gu'ya. Borcu da yok. Sırf imkan sağlamak için bunu yapmış. Kısaca 3 ay sonra da yine ben diyor 10 bin lira olarak mı bunu vade farkı alabilir miyim? Şimdi vade farkı yerine burada şunu belki şimdi bunu 3 ay değil de 1 yıllık olarak düşünelim. Türk lirası bazında. Şu anda Türk lirası bazında bir yılda yüzde sekizin üzerinde enflasyon var bildiğimiz gibi. Paranın diğer kaybı var. Dolayısıyla 100 bin lira bir borç düşündüğümüz zaman bir firmanın 100 bin lira alacağı var. Bir yıl süre alamamış. İcra yoluyla uğraşmış. Tam bir yılın sonunda alındığını kabul edelim. Alınmış ama buna tabi e, icra mahkemesi İcra masrafları olarak, avukatlık ücreti ve diğer masraflar olarak 20, 20 bin lira eklemiş. 120 bin lira olarak diyelim e, alınacak şekle gelmiş bir yıl sonra. Şimdi biz bunu diyoruz. %8 paranın diğer kaybı var. Tam bir yıl içinde %8 eksilmiş sayılıyor bu para. Bunun üzerine diyelim e, 4 bin lira avukatlık ücreti ödendiyse %12 oldu. 3 ee, bin lira da icra masrafı yapıldığını düşünürsek 115 bin lira fiilen alacaklının zararı var. Diğer zaten avukatlık parası, icra masrafı ödenmiş durumda. Bunlar e, alacaklıdan zaten alınmış durumda. %8 de değer kaybeden bir para var orta yerde. 115 bin lira alırsa 100 bin lirayı tam olarak almış sayılacak hesaplamaya göre. Beş bin lira fazlalık var. Biz diyoruz bu 5000 bin lirayı şeyden almayın. Borçluya. Arkadaşlar böyle böyle bir hesap yaptık. Sen bizi üzdün ama bir yıl beklettin. Bizi ciddi zararlara soktun. Ama biz seni zarara sokmayı düşünmüyoruz. Sadece 100 bin lirayı gerçek değeri üzerinden gerçek masraflarını ekleyerek aldık. 5 puan fazlalık var. Bu 5000 bin lirayı buyur. E, dememiz gerekir borçluya. O zaman bereketini görürüz diyoruz. Özel sizden gelen sorularla müzakeremizi devam ettiriyoruz, ettiriyoruz ama daha yeni günlük karşılaştığınız problemler olursa Erkam Radyo'ya internet veya not ettirmek yoluyla ulaşabilirsiniz. Yeni sorularınız bize ulaşırsa onların üzerinde müzakeremizi sürdürürüz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Kendisine cin veya şeytan musallat olan kişi nasıl kurtulur diye sormuş. Şimdi tabi bir kimse ille cinlere bulaşmak isterse ki cin suresinde de bunu işaret edilmiş. Yani aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi cinlerden söz almış. Demiş benim ümmetimi rahatsız etmeyeceksiniz, görünmeyeceksiniz. bunlara söz vermişler ama azıcık açık kapı bırakmışlar. Bazıları bizim üzerimize çok düşüyor, bizden yardım istiyor. Bir takım korkulu vadilerde başka bir yerde sıkışınca Oranın cinlerinden, cin reislerinden yardım isteyenler olabiliyor. O zaman buna dayanamıyoruz gibi hafif bir açı kapı bırakılmış. Yani bir kimse çok üzerine düşerse, ille ben cinlerle irtibat kuracağım bir şekilde onlarla şeyim olsun diye uğraşırsa, hayal görmeye başlar, korkulu rüyalarla başlar. Belki psikolojiktir bilinmez ama bir takım şeyler de meydana gelebilir diye azıcık açı kapı kaldığını düşünebiliyoruz. Şimdi öyle olunca, eğer nasılsa bir kimseye eğer cin türü bir şey musallat olduysa veya başka birisi tarafından musallat edildiyse, bunun çözümü için zaten Kur'an-ı Kerim'de son iki sure indirilmiş. Rivayete göre Peygamber Efendimiz'e de Medine Münevvere döneminde bir Yahudi rahibi tarafından zarar verilmek istenmiş. Ona manevi yönden zarar vermek bir rivayette istenmiş. Allah Resulü e, hayal görme falan deniyor veya ona benzer şeyler. bazıları buna şey karşı çıkıyor. Tefsirlerde bu bilgiler var. E, neyse, bunun üzerine Cebir Aleyhisselam ya Muhammed sana büyü yapıldı, sana zarar vermek verdirmek isteyen birleri tarafından ve büyü aletleri de filanca kör koyunun şeyine gömüldü diye haber vermiş. Kızırcıak peygamberimiz. Bir rivayette kendisi de katın. bir rivayette Hazreti Ali göndermiş bir sahabeyle beraber. Cebe Aleyhisselam'ın tarif ettiği kör kuyunun üzerindeki e, mermer kaldırılmış, kapak kaldırılmış. Onun altında bir şeyin konduğu görülmüş. Bir yumak şeyinde on e, bir kadar iğneler batırılmış. Bir büyü aleti. Dolayısıyla Felak ve Naz sureleri bu arada nazil olmuş. On bir ayettir onlar. Her bir ayet okunduğunda iğneler çıkarılmış, ondan da Peygamberin rivayete göre rahatlamış. Zaten felak ve surelerinde, özellikle cinlere karşı, insana musallat olan neler varsa ve gece yatarken, gece karanlığında falan neler olabilecekse bütün bu sıkıntılara karşı güzel bir dua olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'deki bu iki son sure, eğer bizim üzerimizde böyle bir şey varsa, bunu hissediyorsak akşamları abdest olarak okunmalı yatmazdan önce. Çünkü Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre her akşam diyor Hazreti Ayşe Allah'ın Resulü muhakkak bu iki sureyi okuyordu. Bana da okumamı söylüyordu. Okumadan yattığını hatırlamıyorum diyor. Ve üfleyerek mes de oluyordu diyor. Yani dolayısıyla bu iki sureyi lütfen Kur'an-ı Kerim'in son sayfasını açalım. Kur'an-ı Kerim malinden manalarını da okuyalım. Okurken. Hatta tefsir var elimizde. Diyanetin tefsiri olur. Başka tefsirlerden olur. İnternetten de girebilirsiniz. Açıklama, açıklamalarına da bakalım. ve Dolayısıyla tam bizim e, psikolojik olarak içinde bulunduğumuz sıkıntıları içeren, içine alan problemlerin bu surelerde dua şeklinde bize dönüşü olduğunu göreceğiz. Her türlü gelen, bize sıkıntı veren neler varsa insan ve cin şeytanlarından diyelim zararlılarından bize gelebilecek olan bütün zararlara karşı sığınma duası bu iki surede yerini almıştır. Bunları okumamız yeterli olur diye söyleyebiliriz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor e, İslam'da devletin alacağı vergi ile ilgili hükümler nelerdir? Günümüz vergi sistemi İslami ölçülere nedir, ne kadar uyuyor diye sormuş. Şimdi tabi devletin bir takım hizmetleri yapabilmesi için halkından vergi aldı. Her devirde olmuştur. Allah Resulü döneminde de vergi. Tabi zekat olarak alınan var. Daha sonra haraç vergisi var. Cizye var. Gayrimüslimlerden alınan. Hz Ömer döneminde özellikle Mısır, Suriye, Irak, İran tarafları fethedilince oradaki gayrimüslimlerden haraç ve cizye vergisi bol miktarda alınıyor ve kamu harcamalarına bunlar gidiyor. Peygamberimiz de Necran Hristiyanlarından ve diğer bir takım Yahudilerden falan hep buna benzer ciziyeler, vergiler alınmış. Yani hülasa devletin bir takım masraflarını karşılamak üzere uygun, adil olmak kaydıyla, herkesten adaletli olarak alınması şartıyla devletin vergi olabileceği esası kabul edilmiş ama bu konuda ölçünün kaçırılmaması, zulüm yoluna sapılmaması adalet ilkelerine, e, itibar edilmesi de gerekiyor. Dolayısıyla günümüzde de önemli olan toplanan vergiler yerine sarf ediliyor mu edilmiyor mu? Bu konuda bir güvence varsa hakikaten toplanan vergiler hizmete yansıtılıyorsa yol, köprü, alt keçit, üst keçit, tünel vesaire yapımında kullanılarak hakikaten bu paralar yerli yerinde kullanılıyor diye bir kanaatımız varsa vergiler çok rahat. Zaten vicdanen de kişiler kendini rahat hissederek ödüyor. Ve o zaman bunların bir bakıma topluma hizmete dönüştüğünü sadakayı cariye gibi diğer kazandığını da düşünebiliriz. Hele belediyelerin yaptığı hizmetler düşünürse şehir içinde yol var, köprü yapma var, çeşme var, su, kanalizasyon şebekelerin te tesisi var, öbür taraftan barajlar su ihtiyarını karşılamada hep belediyenin gelirleriyle inşa ediliyor, Arkada tutuluyor. Ve diğer bir takım hizmetler, bakıyoruz hep sadakayı cariye sayılabilecek yerlere yatırımlar yapılıyor. Belediyeler tarafından. Hangi paralarla? Halkın ödediği vergilerle. İşte buna benzer. Eğer ödenen vergiler yerine sarf ediliyorsa, topluma hizmet olarak dönüyorsa, bunda bizim de e, rolümüzün, payımızın olduğunu düşünebiliriz. Eğer vergi ödüyorsak. Mesela Peygamber aleyhi ve Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde imanın en alt derecesi imatatül eza anitalik buluyor. Ezanın insanların ayağına takılan, insanlara zorluk veren bir şeyin ezanın yoldan kaldırılması imanın en alt derecesidir buyurmuş. Yani bir mümin yoldaki bir engeli, bir taş olur, arabaların tekerleğine takılan zarar verebilecek nitelikte yola bir şey düşmüş duruyoruz ve onu yoldan kaldırıyoruz mesela işte eza'yı kaldırdık veya yol yapım yol bir sürü kasisli hale gelmiş çukurlaşmış etmiş falan belediyenin bunu yaptırması yeniden asfalt dökmesi için bir masraf yapması lazım bizim vergilerimizden o yola para ayrılıyor 100 bin lira ayrıldı diyelim 10 kilometrelik yol asfaltlandı mesela biz onun içinde bizim de 500 liramız var 1000 liranın, 100 bin liranın 500 lirası bize ait ve o yolda harcandığı da belli mesela. Dolayısıyla o yolun yapımı konusunda biz doğrudan doğruya bir katkıda bulunduk, vergi verdik yani. Bizim 500 liramızda o asfalta harcandı ve ondan insanlar gelip geçiyor, arabalar gelip geçiyor. Yani bunun gibi olursa e, niyete göre aslında bu gibi şeyler şekillenir. Yeter ki güven olsun ve bu. Toplanan vergiler yerli yerinde sarf edilmiş bulunsun. Başka bir kardeşimiz, Hocam diyor, İslam'da mürteddin hükmü nedir? Mürtet kime denir? Sadece dini değiştiren midir? Müslümanlara karşı savaş açan da mürtet sayılır mı demiş. Şimdi mürtet tabii irtidat eden, dinden çıkan anlamına geliyor bildiğimiz gibi. Mürtet kişi deniyor fıkıh kaynaklarında süre tanınır tekrar imana, İslam'a dönmesi için mühlet verilir yani. Süre uzatılır, ikna edilmeye çalışılır. Eğer e, kimseye zararı yok da kenara çekildiyse, irtidadını ilan etmiyor, ciddi topluma zarar vermiyorsa ona dokunulmaz. Ama eğer devlete isyan manasında baş kaldırmış, etrafına adamların toplamış, asi, bâgî durumuna gelmişse mürtet olan kişi o zaman devlete bağgı sıfatıyla, baş kaldıran sıfatıyla suçlu duruma düşer. Bu bütün dünya ülkelerinde zaten bilinen bir şey. Yani devlete karşı isyan eden, isyan suçunun cezası bellidir. Çok ağırdır bütün ülkelerde. İslam'a da mahsus değil. O yüzden bu konuda minirtette dinehu faktüluhu hadis-i şerifi var aslında. Yani dini terk edeni öldürünüz diye. Fakat bu hadis-i bir an araştırmıştım birkaç yıl önce hadis-i şerifin arka planda başka şeyler çıktı mesela hadise şöyle olmuş Muaz bin Cebel Yemen'e vali olarak gönderilince peygamberimiz zamanında Yemen'de bir Yahudi işte Müslüman olmuş Uya. birkaç gün sonra ben ikna olmadım demiş Müslümanlıktan çıktığını söylemiş Tekrar işte Muaz Bin Cebel görüşmüş, ilgililer görüşmüşler, ikna etmeye çalışmışlar falan. E, kendi biraz şey hissedince yeniden ben İslam'a girdim demiş falan. Birkaç gün sonra yine çıktım demiş. Böyle girip çıkmalar yolu etrafına adamlar toplamaya başlamış bu sefer. Yani Yemen bölgesinde isyan edecek noktaya doğru baş çektiğini vali hissedince e, dolayısıyla peygamberimize bunu hükmü sorulmuş onun üzerine bu hadis-i şerifi olmuş. Yani dinden çıktığı için değil de e, aynı zamanda devlete baş kaldırdığı için orada Müslümanları e, şeyde işte münafıkları daha doğrusu ve gayrimüslimleri tahrik ederek Müslümanlara karşı teşkilatlandırıp isyan devlete karşı isyan suçunu işlediğinden dolayı Peygamberimiz bu hadis-i şerifi buyurmuş. O yüzden çoğu zaman hadis-i şerifin sonundaki toplumdan ayrılırsa İslam toplumuna karşı isyan ederse kısmı var hadis şerifin devamında e, o zaman tabii ki e, devlete karşı baş kaldıranların cezası uygulanır şeklinde bunu değerlendirmiş e, alimler ama hadis şerifin rivayetinde e, bir bölüm eksik kalmış görünüyor kaynaklardaki haliyle yani burada e, irtidat etmekten ziyade asıl devlete baş kaldırma isyan etme durumu varsa o zaman devlete isyan eden niteliğinde görülüyor bu gibi kimseler onun üzerinde duruluyor. Yoksa diğer için süre veriliyor, ikna edilmeye çalışılıyor. Kendi halinde sessizce dav şekliliyse zaten kimse bir şey demiyor da ortalıkta görünürse, konuşursa, konferanslar, seminerler vermeye çalışarak insanların kafasını karıştırmaya başladıysa işte o zaman kendisine ilgilenme gerektiği ifade edilmiş. Şimdi tabii İrtirat eden kişi bir anda... E, ...çok şey kaybediyor tabii ki... ...onu ifade edelim... ...İslam'dan ben ayrıldım diyen... Kur'an-ı Kerim'i terk eden... Hazreti Peygamber'i artık peygamber olarak saymayan kişi... ...bir anda... ...bir önceki amellerini de yitiriyor... İn ...inançsız... ...inkârcı durumuna düştüğü için... ...nikahı varsa bu sefer nikahı da düşmüş kabul ediliyor... ...çünkü hanımıyla... ...din farkı meydana geliyor... Hanımı Müslüman kendisi kendisi mürtet mesela. Din, din kabul etmeyen kişi. Ateist. Bu farklılık sebebiyle nikahı da gidiyor. Daha sonra dine döndüğünü kabul edelim. Cuma namazına geldi. Kelime şehadet getirdi. Aklı başına geldi falan. nikah kendinden dönmez demişsem ne yapmak lazım? nikah yenilemek lazım. Bu sayı da üçle sınırlı değil denmiş. Üçten fazla da olsa irtidat sebebiyle olan e, nikah yenilemeler e, üç sayısına dahil olmaksın devam edebilir denmiş. Başka bir kardeşimiz kıyafet mağazalarındaki prova kabinlerinde iş yeri sahibinin bilgisi olmadan namaz kılınabilir mi? Tabii ki kılınır. Niye kılınmasın? Belki yanlış şu var. E, çok meşgulse bu kıyafet e, deneme kabini İnsanlar kuyrukta beklerken biz orada namaz kılmaya kalkarsak bu defa e, şikayete sebep olur. Çok işgal ediyoruz. E, hakkımız olmadığı halde orasını işgal ediyoruz anlamına gelir. Bu duruma da düşmemek lazım. Yani bu sebeple belki mağaza sahibine aslında ben namaz kılmak istiyorum müsait yer var mı falan diye önce sormak gerekir ki bu hakkımız. Belki arkadaki yanlarda tenhabiri uygun bir diğer gösterecektir. Veya ben kıyafet kabirinde kılabilir miyim diye orası müsaitse sorarsak daha güzel olur, daha emin bir şekilde namazı kılabiliriz. Değilse biraz önce sözünü ettiğimiz gibi birileri kapıda beklerken, sıra beklerken biz orada namaz kılmaya kalkarsak kıylık hale de sebep olur ve bize sataşmalara da yol açabilir. O duruma da düşmemek gerekir. Yani aslında izinsiz başkasının tarlasında, mülkünde namaz kılarsa bir kimse e, mekru olur demişler alim. Namaz namaz olur da mekru olur. E, onun tarlasında namaz kıl. Niye orasını tercih ettik? Kamuya ait olan yol kenarı olur. Topluma ait olan yerde kılınıyor. Ormanda, kırda, bayırda, meralarda falan da. Ama başkasının bağında bahçesine girip de namaz kılmaya kalkarsak sahibi de oradaysa ne izin almadan bunu yapıyoruz anlamında bir soru akla geliyor. Sahibi çeşitli sebeplerle buna razı olmayabilir. Burada da öyle yani. Sonuçta bizim e, izin almadığımız bir yerde namaz kılıyoruz. E, hiç orası e, başka müşteriler olmadığı için meşgul değilse kılarız. Ama haber versek daha güzel olur. Başka bir kardeşimiz organ bağışı yapıldığı takdirde kabirde organlar olmayacağı için kabir azabı nasıl olacaktır diye sormuş. Yani beden aslında dünyaya ait olan bir kısım, varlık oluyor. Ruh ise öbür aleme gidecek, ulaşacak olan. O yüzden biz vefat ettikten sonra bedenimizle aynı orada devam ediyoruz. Berze aleminde yerimizi alıyoruz dememiz doğru değil. Beden çünkü toprağa dönecek. Bütün ülkelerde bu böyledir. Üstelik Hindistan'da falan mesela yakıyorlar bildiğimiz gibi cesetleri. Külünü Ganj nehrine savuruyorlar. Mezar falan yok. Ganj nehri genel mezarlık gibi yani bir bakıma. Çünkü külleri savruluyor. Peki kabir azabı, berza halimi nasıl geçirilecek? Azap nasıl ifa edilecek, uygulanacak? Ganj nehrine dağlan e, kül zerecikleri var orta yerde. Olacak şey değil. Yani bu yüzden e, denize düşüp mahlukatın parçaladığı, yangında yine aynı şekilde Hindistan'da olduğu gibi yanıp e, kül olan, hiçbir eseri kalmayan insanların durumu ne olacak? O yüzden bu konu üzerinde çok kafa yormamak lazım. Öbür alemin e, hali organizası. kendi Kendine özgüdür, kendine aittir. Onun için Yunus Emre Hazretleri ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm demiş. Benim ruhumun üzerine etten kemikten müteşekkil bir kılıf geçirdiler. Ama günü gelince demiş bu kılıfı alacaklar görevli melek Azra Aleyhisselam. Ruhu, ruhum ben yoluma devam edeceğim ee, ve ruhum da demiş ben yol, ruhumla yolumla devam edeceğim bedenim toprağa dönecek demiş. Topraktan geldik toprağa gideceğiz o yüzden kol bacak vesaire bize ait aman eksik kalırsa e, eksik kalan kolumuz bacağımızı nasıl hesap vereceğizden ziyade e, orada bizi temsil eden ruhumuz var. Onun için e, azap ceset cesedimiz ruha mıdır Tartışılmaz gerçi. Ceset ruha iade edilir bir çeşit canlanır ondan sonra e, insanlara anlatmak için tabi söylenir de ortada dediğiniz gibi ceset yoksa parçalandıysa organ nakli yoluyla organlar param başkalarına dağıtılmış durumdaysa kolu bacağı olmayan bir beden nasıl hesap verecek gibi soru sormuş kardeşimiz. Ama bunun üzerine durmamalıyız. Bu önemli bir olay da değil. Yani öbür alemdeki, berze alemdeki hal artık ruhumuz üzerinde tecelli ediyor. Ee, yarın kıyamet gününde de ruhumun üzerine, ruhumuzun üzerine bir kılıf yine geçirilecek. Ahiret alemine özgü bir beden giydirilecek ruhumuza kıyamet gününde. ...o bedenle biz sonsuza kadar... ...cennet veya cehennemde yerimizi alacağız. Bu belli. Bir dünya, dünya kısmında... ...topraktan gelen bir bedenimiz var. Bir de kıyamet gününde... ...oraya özgü bir bedenimiz olacak ama... ...oradaki bedenimiz de sanki... ...dünyadakine benzeyecek. Bakıldığı zaman... ...insanlar birbirini tanıyacak. Demek ki yüz çizgileri... ...birbirini tanıyacak şekilde... ...kıyamet gününde de... E, ...muhafaza edilecek... Hatta 30 yaşlarında diyor Peygamberimiz. Bir rivayette 32 yaş var varlık yaşında kişi e, kıyamet günü diriltilecek buyuruyor. Tam delikanlık, olgunluk çağı diyebileceğimiz yaşında insanlar diriltilecek, bedeniyle birlikte olacak bu diriltme. E, Acbüzenep denilen kuyruk sokumunda yaratıcı hücre diyebileceğimiz e, hücrelerin olduğunda bugün tıp bilimi söylüyor aslında. Yaratıcı hücre insanın kuyruk sokumunda oraya yerleştirilmiş ee, peygamberin bir hadis-i şerifinde yarın kıyamet gününde herkes Hz. zenepten tekrar diriltilecek diyor. O yaratıcı hücreden bölünmeler, hızlı bölünmeler yoluyla belki tekrar bizim DNA'mızı, dena, DNA'mızı, genetik yapımızı taşıyan belki bir beden bize verilecek. Ee, ya kıyamet günü için yalnız oraya özgü olan, oraya ait olan, hastalık nedir bilmeyen, farklı bir beden yapımız kıyamet gününde olacak. O yüzden mezardaki çok önemli değil. Yani orada e, ruhumuz bizi temsil edecek. Berza aleminde e, meleklerin orada münker ve sorgulaması ve bunlara alınan cevaplar, kabir azabı dediğimiz, kabir sıkması olayları tabii ki yaşanacak bunu hak edenler bakımından ama bunu hiç de yaşamadan öyleleri olacak ki diyor Allah'ın Resulü. E, vefat eden Allah'ın o sevgili kulu karşısında en çok sevdiği kimse. Hanımı olur, annesi olur, babası olur, hoca efendisi olabilir. O karşısında olduğu halde tatlı bir uykuya, gerde gecesindeki gibi tatlı bir uykuya dalacak, uyandığı zaman bakacak ki yine sevdiği kişi karşısında ve kıyamet kopmuş. Yani binlerce yıl geçmiş kabir hayatının farkında bile olmadan Allah'ın öyle sevgili kulları olacak ki güzel tatlı bir uykuya dalacaklar, uyandıkları zaman bakacaklar ki kıyamet kopmuş. Ama karşısında in o sevdiği kişi olacak buyruluyor hadis-i şerifte. Böylece değerli kardeşlerimiz Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği şekilde kaderdeki yazılan haliyle insanoğlu yeryüzüne geliyor Dünya hayatını yaşıyor, ondan sonra kabir hayatına intikal ediyor. Orada da berza alemi dediğimiz bir alemi yaşıyor ve mahşer meydanına intikal oluyor. Cenab-ı Hak bizleri e, rızasını kazanan kullarından eylesin ve kabirde tatlı bir uykuya dalan, uyandığı zaman kıyametin koptuğunu gören kullarından eylesin diye dua ederim. Efendim burada sohbetimizi okularken hepiniz hayırlı günler ve geceler Hoşça Hoşçakalınız.